Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Albay Şaber Yazan Honoré de Balzak Radyoya uygulayan Tuncay Yönder Reji Mahir Canova Efekt Ertuğrul İmer Rol alan sanatçılar Albay Şaber, Cüneyt Gökçer Avukat Dörviy Haluk Kurdoğlu, Kontes Ferro, Ayten Gökçer, Bokar, Zafer Ergin, Godeşal, Haşim Hekimoğlu, Simonin Tugay Aktüre, Kapıcı, Muzaffer Gökmen, Krotat, Semi Sergen, Louis Vernio, Coşkun Kara, Bir İhtiyar, Raik Alnı Açık. Ve Paris... Ve Paris... Dördüncü sulh mahkemesinde... Dördüncü sulh... Virgül... Virgül... Açtığımız... Açtığımız... Davanın... Davanın... Aldığı son... Şey... şey bir daha söyler misiniz M. Bokar davanın? Davanın aldığı son şekil Ay, üzerine... Son şekil... Virgül... virgül üzerine Yeni bir... Layıha... Ver... Hey... Bakın bakın gene bizim yırtık belerin Yırtık belerin mi? Hani nerede? Karşı kaldırımda görmüyor musun? Gerçekten de o galiba buraya geliyor Mösyö Bokar Gelirse iyi bir oyun edelim yırtık belerine ne dersiniz? Bana bak Simonin Herkese takılmaktan vazgeç Yoksa seni kapı dışarı ederim ha Bir müşterine kadar yoksul olursa olsun gene de insandır unutma bunu Özür dilerim Mösyö Bokar <gülüyor> Ama o kadar komik bir hali var ki takılmadan edemiyorum Henüz çok gençsin oğlum yaşlı bir adamla eğlenmen doğru değil Kodeş masana geç de devam edelim Başlıyor. nerede kalmıştık yeni yeni bir laiha ve yeni bir laiha ver demişiz Evet yeni bir laiha vermiştik nokta Başlık, nokta bugün edek virgül, virgül adı geçen laiha hakkında hakkında herhangi bir bilgi alamadık Yep, Nokta Geldi bizimki Giriniz Özür dilerim Sizi rahatsız ettim Acaba avukat bey ile görüşmem mümkün midir Monsieur Derby ile mi görüşmek istiyorsunuz Buraya beşinci gelişim Monsieur Her defasında aynı soruyu soruyorsunuz bana Ama bir türlü konuşamadım Monsieur Derby ile İş için mi görüşecektiniz Evet efendim Bize söyleyemez misiniz? İmkansız Mösyö Ancak kendisini açabilirim bu konuyu Patron uyuyor Onunla mutlaka konuşmak istiyorsanız gece yarısını beklemek zorundasınız Çünkü kendisi duruşmaların dışında ancak geceleri çalışır Ama konuyu bize anlatırsanız size yardımcı olmaya çalışırız İşimi ancak Mösyö Dörvi'ye anlatabileceğimi biraz önce arz etmiştim efendim Kalkmasını bekleyeceğim Nasıl isterseniz Bu gidişle beş kere değil on beş kere gelseniz gene göremeyeceksiniz avukatı Evet Mösyö Bokar Herhangi bir bilgi alamadık demiştik. Bir dakika Godeşal, arkadaşım doğru söylüyor efendim. Patron ancak geceleri çalışır. İşiniz önemliyse gece saat birde gelmelisiniz. Pekala, bu akşam gelirim. Hoşça kalın. <gülüyor> Anmak acık ha. Beş keredir hep aynı şeyi söylüyor. Mesya Dörvi ile görüşebilir miymiş Patron seni ne yapsın be Yırtık pelerinin leş gibi perukanla seni karşısına alıp konuşmaz bile bizim patron Sanki mezardan kaçmış gibi Alnındaki yara izini gördünüz mü Perukasıyla saklamak istemiş becerememiş. Bahse girerim bir kılıç yemiştir başına <gülüyor> Kim bilir belki de Aklı kılıcın açlığı yarıktan kaçmıştır ha? <gülüyor> Acaba bir savaşlama olmuştur dersiniz ben sanmıyorum. Olsa olsa biri kalın bir sopa ile vurmuştur başına. Ne olursa olsun korkunç bir yara izi başındaki. Bana kalırsa geçmiş maaşlarını almak isteyen bir albay bu adam. Albay mı dediniz? <gülüyor> onun için en yüksek rütbe harfta onbaşılık, şimdi de kapıcılıktır. M. Godeşal haklı M. Bokar. Siz onun terbiyeli konuşmasına davranışlarına bakmayın. Eğer albay olsaydı bu kılıkta dolaşır mıydı ortalıkta? Evet evet asil bir ailenin yanında uşaklık ya da kapıcılık etmiş olmalı. Kibarlığı da onlardan kalkmıştır. Siz ne derseniz değil. Yıllarca avukat yazıhanelerinin tozlarını yutmuş bir adam olarak yanılmadığımı söylüyorum. Keşizade olduğuna bahse girerim. 1789'da tüccar ve cumhuriyet devrinde de bir askerdi bu adam. Bahsinizi kabul ediyorum Mösyö Bokar. Neyine gidiyoruz? Kaybedersem ikinizi tiyatroya götüreceğim. Kazanırsam sen bizi götüreceksin. Anlaştık mı Godeş abi? Anlaştık Simonin pencereden bak bakalım Gitmediyse söyle de buraya gelsin İşte işte orada Şimdi karşıki kaldırıma geçiyor Çok bitkin bu adam Mesya bokar Uzun zamandır yemek yememiş bir hali var Ayaklarına sürükleyerek uzaklaşıyor Sesten de pencerenin altına gelsin Hey Mesya Mesya bakar mısınız Biraz gelsenize Döndü geliyor Siz sorun Mösyö bokar Size biraz daha güveni var Gerçekten ayaklarını sürüyerek yürüyor Zavallı diğer. Bir şey mi istediniz? Sizi yorduk tekrar Özür dilerim efendim Yalnız patrona bilgi vermemiz için Adınızı söylemek lütfunda bulunur musunuz? Adım Şaber'dir Mösyö ne iş yaparsınız? Eskiden albayydım. Ha? Şimdi belirli bir işim yok. Sakın siz Elo meydan savaşında ölen albay olmayasınız. Ta kendisi efendim. Ha? İyi günler. İyi günler. Ben <gülüyor> size demiş miydim kaçık bu adam diye, Eylül'de ölen albay şaberdim. <gülüyor> Bir albayın karşısındaymışız da haberimiz yokmuş. Bir daha gelişinde topuklarımı birbirine çarpıp, selam sana Eylül kahramanı rahmetli albay şaberdiciğim. <gülüyor> Sakın ha, sonra bizi teftişe kalkarsa ne yaparız? Gördünüz ya dediğim çıktı. <gülüyor> ee bizi hangi tiyatroya götürüyorsun Goneş Simonin ne der bilmem ama ben operayı tercih ederim doğrusu Herhalde adama inanmadınız Mesut Bokar Sadece eski bir albay olduğunu söyleseydi hadi neyse Fakat ölü bir albayın Şaber'in adını vermesi açıkça palavra atlığını göstermiyor mu? <gülüyor> Onu bunu bilmem dostum Albaydır demiştim albay çıktı Oyunbazlık yok tiyatroya gideceğiz Hem albay Şaber olmadığını ne malum Albay Şaber'in öldüğü bir gerçek resmi tebliğler yazdı bunu ...Napolyon karısına madalya verdi, maaş bağladı sonra biliyorsunuz kadın devlet şurası üyelerinden... Ferro ile evlendi ve üstelik Madame Ferro müşterimizdir. Miras işlerini Monsieur Derby sonuçlandırmıştı. Daha sayayım mı Monsieur Bocart? <gülüyor> Bu ne savunma Godeşar. Çok yakında iyi bir avukat olacağı benzersiniz peki. Bu güzel savunma karşısında ben ve Simonin tiyatrodan vazgeçtik ha, Yalnız <gülüyor> öğle yemeğinde elmalı pasta ısmarlarsın bize Elmalı pastaya razı mısın Godeşal? Eh, elmalı pastaya diyeceğim yok ucuza kapattık işi tabi Hadi artık, <gülüyor> hadi işe koyulalım Nerede ya? kalmıştık Godeşal? Hmm, layıha hakkında herhangi bir bilgi alamadık demiştik Hı, İyi devam ediyoruz Edelim efendim. 1817 yılının Ondan Haziran ayının Haziran 14. günü günün, Bir gün, bir gün Paris altıncı Noterliğince tasdik edilen Kim o? Gecenin bu saatinde... <gülüyor> ee, ...kapı vurulur mu hiç? Anahtarın yok mu be adam? Kimsin? Avukat Monsieur Dörvi ile görüşmek istiyordum Gündüzler çuvala mı girdi? Gecenin birinde avukatla ne işin var? Gündüz aramıştım Gece çalıştığını söylediler Kendisiyle mutlak görüşmem lazım Avukat daha gelmedi. Vay vay vay vay vay. Hmm, bu ne kılık be? Arkadaş, Monsieur Dervi seni dinlemez bu kılıkla. Yazhanesinde beklemek istiyordum kendisini. Hey tanrım ey. Ben ne diyorum sen ne söylüyorsun? Bu kılıkla seni dinlemez. Affedersiniz. Siz bu hanın kapıcısı mısınız? Evet. Neden sordun? Öyleyse lütfen yazhaneye çıkmama izin verin. Eğer avukat benimle konuşmak istemezse o benim bileciymiş Şimdi şu ışığı tutun da merdivenlerden çık. Pekala pekala kızma canım ee, Avukatı önceden tanıyor musun? Hayır İyi adamdır Müşterileri hep Paris'in soylu kişilerindendir Peki sen kimin nesisin arkadaş? Sen Eylül Savaşı'nda bulundun mu? Hayır Geri hizmete vermişlerdi Sol ayağın biraz aksar da Neden sordun? Hı o savaşta bulunsaydın çok iyi tanırdın beni İşte geldik İçeride ışık var Avukat gelmiş olmalı Hayır henüz gelmemiştir İçerideki baş katip bokar Her gece dosyaları hazırlar Avukat geldikten sonra da ayrılır yazıhanede Giriniz Siz misiniz Geleceğinizi hiç ummuyordum Buyurun buyurun oturun Teşekkür ederim efendim Avukat bey gecikmezler değil mi? Neredeyse gelirler Doğrusunu isterseniz Sabahali'nin bu kadar geç bir saatte gelmemi söylediğiniz zaman inanmamıştım size Benimle alay edildiğini sanmıştım Şey Katipler hem şaka ettiler hem de gerçeği söylediler Gerçekten Mösyö Dörvi geceleri daha iyi çalışır ha, İşte geliyor Bu gece tiyatroya gitmişti de İyi akşamlar azizim bakar. İyi akşamlar. Nefis bir oyun seyrettim. Bu bay dedim. Sizinle görüşmek isteyen biri. Hı. Beş gündür yazıhaneye geliyordu. Ben de gece gelmesini söyledim kendisine. Pekala, pekala. Kiminle tanışıyorum mesu? Albay Şaber efendim. Albay Ş Şaber mi? Hangisi? Eylül savaşında ölen. <gülüyor> şaka ediyorsunuz sanırım mesu. Hayır mesu dövri şaka etmiyorum. Ben gerçekten Eylül'de ölen Albay Şaberim. Fakat ben Albay Şaber'in ölümüne ait vesikaları gördüm. Şaber olduğunuzu nasıl iddia edebilirsiniz? Müşü durumumu yalnız size anlatabilirim. Beni dinlemek lütfunda bulunur musunuz? Geceleri vaktim çok kıymetlidir, müşü. Bu yüzden size çok az bir zaman ayırabilirim. Eğer kısa olarak anlatırsanız sizi dinlerim. Müşü Bokar, buyurun efendim. Evinize gidebilirsiniz. İyi geceler. <gülüyor> Teşekkür ederim efendim. İyi geceler. İyi geceler. Evet sizi dinliyorum Mesiu Teşekkür ederim Belki bilirsiniz Eylü Meydan Savaşı'nda bir süvari alayına kumanda ediyordum General Muran'ın yaptığı ve zaferin kazanılmasını sağlayan hücumda benim de payım vardır Bu savaşın hikayesini ve sonucunu her Fransız gibi siz de biliyorsunuzdur herhalde <gülüyor> Tabi tabi Tarihimizin en parlak zaferlerinden biridir Eylü Savaşı Ayrıca Monsieur ayrıca Albay Şaber'in zaferin kazanılmasındaki rolünü de gayet iyi biliyoruz Teşekkür ederim efendim Savaşı kazanmıştık Geriye İmparatorun yanına dönüyordum O sırada düşmanın kılıç artığı bir süvari kıtasına rastladık Alayımla üstlerine atıldım Savaşırken dev gibi iki subay üzerime saldırdılar Birinden şu başımda izini gördüğünüz darbeyi yedim evet. Atımdan aşağı yuvarlanışımı hatırlamıyorum bile o sırada General Mura iki alay ile yetişti ve iki alayı üzerimden geçtiler. Ölümüm imparatora haber verilmiş. O da tedbirli davranıp <gülüyor> patron beni severdi. E, gidip bakın zavallı şaherin belki de yaşıyordur demiş. Ama binlerce ölü arasından beni nasıl bulabilirdiler ki? Evet evet. Biliyor musunuz mesiye ben Albay şahperden dul kalan Konseferonun avukatıyım. Evet karımın. Ben de size bunu bildiğim için başvurdum Ama karımla benim bugünkü durumlarımızdan önce izin verirseniz Başımdan geçenleri kısaca anlatayım size Tabi tabi anlatın dinliyorum Herhalde yaram çok ağırdı Mösyö Uzun zaman baygın kalmışım Bir çukurun içinde geldim kendime Etrafım alayımın askerleriyle doluydu Yalnız şu farkla ki Şimdi hepsi ölüydüler Çukurdan güçlükle çıkabildim Savaş biteli çok olmuştu herhalde Çünkü uzaklarda köylüler Bir zamanlar savaş alanı olan Tarlalarını sürmeye başlamışlardı bile Tekrar bayılmışım Bir sabah bir köylü evinde uyandım Ev sahiplerimin anlattığına göre Altı ay ölümle hayat arasında Gidip gelmişim Şimdi ara sıra Keşke o günlerde ölseydim diyorum Mesyu. Keşke o günlerde ölseydim de Bu kadar acıyı görmeseydim Sizi sıkıyor muyum? Hayır, hayır, hayır beni çok ilgilendirdiniz. Sonunda beni Heilsberg Hastanesi'ne yatırdılar. Kimse kimliğimi bilmiyordu. Çünkü çırçıplak bulmuşlardı beni. Savaşta ölenleri soyduklarını bilir misiniz siz? Usatmayalım. Albayş haber olduğumu söylediğim zaman ilk defa o hastanede hasta bakıcılar güldüler bana. Sonra da herkes. Doktoruma her şey olduğu gibi anlattım. Onun ve beni kurtaran ailenin yardımıyla kimliğimi tespit ettirdim. Bu vesikalar Hallisberg'te bir noterin kasasında kaldı. Onları alamadım. Çünkü Harbali yüzünden bütün Fransızlar gibi beni de kovdular oradan. Ta Almanya'dan buraya Paris'e kadar şurada burada kasabalarda hanlarda bazen bir gece bazen aylarca kala kala geldim. Stuttgart'ta beni bir tımarhaneye kapattılar. Sevgili yurdumu görebilmek için şaberlikten vazgeçmek zorunda kaldım. Parisine kadar özlemişim bilmezsiniz Mösyö... İnsan yurdundan uzakta kaldığı zaman... ...onun için her şeyden vazgeçebiliyor... ...hele bir asker olursa... ...beni alt üst ettiniz Mösyö... ...sizi dinlerken bir düş görüyorum sanki... ...lütfen lütfen bir dakika duralım... ...sağ olun... ...siz beni bu kadar sabırla dinleyen tek insansınız... ...hiçbir kanun adamı gereken evrakı Almanya'dan getirmem için... ...on altın vermeye yanaşmadı... ...bu yüzden de dava açamıyorum Mesut. Dava mı? Ne davası? Şaber olduğumu ve hayatta bulunduğumu... ...ispat edeceğim dava Mesut Dervi. Çünkü karım kontes Ferro'ya birkaç mektup yazdım... ...cevap bile vermedi. Karınız siz öldükten sonra kont Ferro ile evlendi. Her şeyi biliyorum. Hı. Ama hayatta olduğuma göre kontes Ferro hala karım değil midir? Kendisi her ay bana ait 30 bin franklık geliri aldığı halde... ...bir kuruş bile vermemek için mektuplarıma cevap vermiyor Mösyö. Belki de sizi sahtekarın biri sanıyordur. Ne yalan söyleyeyim Mösyö... ...ben bile doğru söylediğinizden emin değilim. Bir kadın... ...uzun yıllar birlikte yaşadığı kocasını tanır Mösyö. Bir mektuptan bile tanır onu. Kontes benim hayatta olduğumu çok iyi biliyor. Size inanmak istiyorum Mösyö Chabert. Chabert? Chabert dediniz değil mi? Ah Mösyö... ...yıllardan beri ilk defa biri gerçek adımı söylüyor... Bana inanın Gerçek bir asker yalan söylemez Var olduğumu ölmediğimi ispat etmem için yardım ediniz bana Bakın dinleyin masu Sözünü ettiğiniz vesikaları getirtebilmeniz için Gerekli işlemleri yapacağım Bunlar gelinceye kadar da size günde beş frank borç vereceğim <gülüyor> O kadar zengin değilim Daha fazlasına gücüm yetmez Eğer gerçekten albay şaberseniz Yardımımın azlığından ötürü özür dilerim sizden Şimdi anlatmaya devam ediniz Sağ olun iyiliğiniz karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum Size minnettarım Evet nerede kalmıştım Buraya dönüşünüzü anlatıyorum Evet yani. Eğer yakışıklı bir dilikanlı olsaydım Bu duruma düşmezdim elbet Kadınlar sevdikleri erkekler için her şeyi yaparlar Ve sonunda kurtarırlar sevdiklerini Oysa ben bir kadının ilgisini nasıl çekebilirdim Yüzüm bir ölü yüzü gibiydi Boydan boya bir kılıç yarası kaplıyordu başımı üstelik üstün başım param parçaydı. Ben ki 1799'da Paris'in en ışık, en güzel, en delikanlarından sayılıyordum. Ben Şaber, imparatorluk kontu, Napolyon ordusunun ünlü albayı. Çoğu zaman dilenci sandıklar oldu. Para vermeye kalktılar bana. Bir gün alayımdan bir çavuşa rastladım. Adı Botendi Kendisine iş haber olduğumu söylediğim zaman uzun uzun güldü Haklıydı Tanınmayacak hale gelmiştim Neden sonra inandı haber olduğuma Paris'e kadar onunla geldik Sonra onu da kaybettim Şimdi nerededir ne yapar bilemiyorum Peki Karının ne zaman yazdınız mektupları Mösyö? Önce konuğana gittim Mösyö Dörvi Takma bir at vererek Kontesi görmek istediğimi söyledim Kabul edilmedim Asıl adımı verince de uşaklar kovdu beni ...Kontisi sabahları ya da bir balo veya tiyatro dönüşü görebilmek için gizlice... ...bütün bir gün bütün bir gece beklediğim zamanlar oldu. İşte o sıralarda yazdım mektupları. Hala onu seviyor muyum yoksa ondan nefret mi ediyorum bilemiyorum. Karım bana servetini saadetini borçudur. Oysa en küçük bir yardımı bile esirgedi benden. İşte hepsi bu kadar Mösyed Dörvi. Evet, evet, davanızı üzerime alıyorum... Yalnız konu çok önemli Heisberg'de bulunması gereken vesikaların doğruluğunu kabul etsek bile Ki hemen başarıya ulaşmamız şüphelidir Çünkü dava bir bir ardından üç mahkemeye gidecektir Fakat sonuç ne olursa olsun işinizle uğraşacağım Kim bilir belki de sul olmak gerekecek Sulh olmak mı dediniz? Evet sul olmak Ama önce davamızı açalım Noterime yazılmış bir mektup vereceğim size O her on günde bir makbuz karşılığı elli frank verecektir Tabii bunu borç olarak veriyorum hmm. Davanızın sonunda elinize büyük para geçecektir O zaman ödersiniz bana İmparatorum Napolyon'dan sonra en fazla minnet duyacağım insan siz olacaksınız Möslü Mert bir insansınız ...Mahsız etmiyorum ya... ...Krotta! <gülüyor> Seni hangi rüzgar attı buralara? Geçerken şöyle bir uğrayayım dedim. Bir iki ufak işimiz de olacak seninle. Günaydın M. Bokar. Günaydın Kodeşar. Günaydın efendim. Günaydın M. Krota. Nasılsınız? Her günkü gibi efendim. İşimiz gücümüz layığa yazmak, dosya hazırlamak. <gülüyor> <gülüyor> Genç noterimizin işleri nasıl? Eh pek fena sayılmaz. Patrondan iflasın ne olduğunu öğrendim. Dikkatli <gülüyor> davranıyorum artık. Senin işlerin nasıl? Eski orduyu beslemekten hoşlanıyorsun demek ha? Bu konuyu iyi ki hatırlattın. Almanya'ya yazalı üç ay oldu daha cevap gelmedi. Ne kadar para ödediniz albaya? Yani borcum nedir? Topu topu altı yüz çık Kahraman askerlere bu kadarcık yardım yapılır canım. Bana bak. Eğer param varsa yarın bir senet ödeyeceğim. Hala eski patronun borçlarıyla uğraşıyorum. Tabii tabii. Godeş Sayın notere... Altı yüz frank vereceksiniz bir makbuz hazırlayın lütfen Peki efendim Şey, e, hanesine ne yazacağız? E, ne dersin Krota? Hı? Ölü albaya yardım diyelim mi? <gülüyor> Hayır Dolandırılmamın bedeli diye yazın Eğer dolandırılmışsam acımayacağım altı yüz franka Çünkü devrimizin en büyük aktörünü görmüş olacağım Koleşal Bir müvekkile elden diye yazınız makbuza <gülüyor> Peki efendim Posta geldi Mösyö Dövril Teşekkür ederim, ver bakayım. Pek bir şey yok bugün, sul mahkemesinden bu. Bir tanesi şehir içi. Peki bu nereden? Krota, beklediğim mektup bu. Bak beklediğim mektup geldi, aldatılmış olup olmadığımı şimdi göreceğim. Heilsberg noterliği damgası böyle, Almanca yazılmış. Sen Almanca bilirsin Krota, bana okuyabilir misin? Mektup? Ver bakayım, ver bakayım. Önce şöyle bir okuyayım yazılı çeviriyi sonra yaparım Teşekkürler teşekkürler sen her zaman iyi bir arkadaşsın Birisine işin düştü mü o insan daima iyidir Krol Yok yok alınma alınma herkes için söyledim bunu Herkes için Bakalım mektupta neler yazılı Aziz meslektaşım Hakkında bilgi istediğiniz Yacinte Namıdiger Kondşaber'in evrakı birkaç güne kadar elimize geçmiş olacaktır Evraktaki bütün vesikalar göreceğiniz gibi Muntazamdır ...ve mahkemece kabul edilecek bütün kanuni şartlara haizdir. Vesikalarda ve zabıtlarda adı geçen şahitler... ...Prusya Eylod'a yaşamaktadırlar. İşlerinizde başarılar falan filan. İş ciddileşiyor Kurotta. Şimdi dinle beni. Albay Şaber'in mirasının tasfiyesi senin eski patronun zamanında yapılmıştı. Sen o sırada üçüncü katiptin benden iyi hatırlarsın. Şaber'in mirası ne kadardı? Evet... Evet evet çok iyi hatırlıyorum Dörvil. Çünkü bir hayli uğraştırmıştı bizi. Conchabelle, Roschapotelle yani şimdiki kontes Ferro... ...sözleşmesiz evlenmişlerdi. Demek ki mal ortaklığı vardı aralarında. Oralarını biliyorum, oralarını biliyorum. Kalan servet ne kadardı onu söyle bana. Altı bin frank'te sanıyorum. Evlenmeden önce bir vasiyetname yapmış haber Buna göre servetinin dörtte biri Paris düşkünler evine veriliyordu Dörtte biri de hazineye kalacaktı Hı. Napolyon hazineye kalacak hisseyi bir iradeyle Şaberin dul karısına vermişti Demek ki böylece kontun bütün masraflar çıktıktan sonra Aşağı yukarı 300 bin frank evet. kadar bir servet olacak evet. güzel evet. Şimdi albayı bulmalıyız Üç aydan beri uğramadık Parayı alırken verdiği makbuzlarda hangi adres vardı Krota? Dur sana söyleyeyim Senden parayı almaya geldiğim için makbuzlarda yanımda getirmiştim çünkü Evet Heh. Evet şu adres Konuşaber, Sen Senmarsu Mahallesi... ...Pötibanköy Sokağı... ...Numara 6'da... ...Sütçü Vernion'un yanında. Bu sütçü de imparatorluk muhafız kıtasının eski başçavuşlarındanmış. Bak buzlardan birini ver bakayım bana. Aa. Hemen bu adrese gidiyorum. Mesut Bokar, Buyurun. 6. Asliye Mahkemesi'ne götüreceğiniz dosyayı acele bitirin. Beni arayan olursa ancak öğleden sonra burada olabileceğimi söylersiniz. Peki efendim. Hadi çıkalım krota. Göreceksin bak, sonunda albayı hem hayata hem de parasına kavuşturacağım. <Gülüyor> Evet, burası olmalı. Dur bakayım, tabelada ne yazılı? Sütçü Vernio. Ç <gülüyor> neyi de ters yazmışlar. Oh, ne kadar harap bir ev burası. Demek Fransa'ya ve Napolyon'a Eylos Savaşı'nı kazandıran kahraman burada oturuyor. <gülüyor> Şimdi oğlu'ya girelim bakalım. <gülüyor> Hay tanrının cezaları Gene tavukları ürküttünüz Kaç kere söyledim size kapının çıngıranı çalın diye Süt mü istiyorsunuz Bu saatte süt bulunmaz Ah Siz misiniz monsieur Derby Özür dilerim çok özür dilerim Her gün tavukları ürkütüyorlar Zavallıcıklar yumurtadan kesildiler Şu taraftan gelen lütfen Aman dikkat edin Gübre yığınına basmayasınız Sus oğlum sus Sus diyorum. bak Mösyö yabancı değil Bir dost Uzun zamandır ortadan kayboldunuz Eğer kurottaya uğramıyor olsanız Paris'ten ayrıldığınıza hükmedecektim Sizi rahatsız etmek istememiştim efendim e, Buyurun kaldığım odaya gidelim Teşekkür ederim buyurun. Şöyle buyurun Ne kadar zamandır burada oturuyorsunuz? Bir yıldan fazla oluyor Vernet silah arkadaşımdır İşte odam Mösyö Derby Buyurun şöyle şu sandalyeye oturun Siz ayakta kaldınız ama Hayır rica ederim rahatsız olmayın Yatağa otururum ben de Fakat fakat albayım siz burada çok kötü şartlar içinde yaşıyorsunuz <Gülüyor> Doğru Mesyu Lüks içinde yaşamıyorum Yalnız burası dostlukla ısınan bir fakirhanedir En önemlisi kimseye zarar vermiyorum Kimseyi yanımdan kovmuyorum Ve geceleri saman yatağımda Huzuru kalbi içinde uyuyorum ...niçin Paris'in içinde bir yere taşımadınız... ...buraya verdiğiniz kira ile... ...daha iyi bir oda bulabilirdiniz kendinize. Yapamazdım Mösyö. Yanlarında oturduğum iyi insanlar... ...beni evlerine almışlar. Bir yıl hiç para istemeden bakmışlardı bana. Biraz param olunca nasıl terk edebilirdim onları? Hem Vernieu Mısırlıdır. Mısırlı mı? <gülüyor> evet. Napolyon'un Mısır seferine katılanlara bu adı veririz biz. Oh. Oradan dönenlerin hepsi kardeş sayılır. Çölde savaş başka bir anlam taşır Mösyö. Onun için... Çöldeki silah arkadaşlığı da başka olur Vernieu benim alayımdaydı o zaman ve çölde suyumuzu paylaşmıştık onunla Hem ayrılmamam için bir sebep daha var Çocuklarına iyice öğretemedim okumayı Hayır hayır size daha iyi bakabilirlerdi ama Baksanıza odanız pek perişan Yok onların odaları da benimkinden daha iyi değil Mösyö Dörvi Bütün servetleri birkaç tavukla iki inekten ibaret Ah paramı bir alabilsen milime Neler yapacağımı onlar için Bilemezsiniz. Buraya size bir müjde vermek için geldim albayım. Hmm. Bir iki güne kadar vesikalar Heisberg'den gelmiş olacak. Ne diyorsunuz? Demek kötü günlerin bitiyor. Ah çok mutluyum. Yo yo şimdiden bu kadar sevinmeyiniz. İşiniz bir hayli karışıktır albayım. Aa, yo neden karışık olsun? Bana son derecede basit görünüyorlar. Beni ölmüş sandılar. İşte hayattayım. Karımı ve servetimi geri versinler. Hakkım olan general rütbesini de alacağım tabii Bunlar o kadar çabuk olacak işler değil Siz albaş habersiniz biliyorum Ama sizin sağ oluşunuzdan rahatsız olacaklara Varlığınızı inkarda çıkar umacaklara karşı Var oluşunuzu kanuni yollardan ispatlamak zorundayız Sizi hukuken tekrar hayata döndürürken Büyük güçlüklerle karşılaşacağız Örneğin elimizdeki bilgiler tartışılacak Ve bunların sahte olduğu savunulacak Size karşı olanlar ki karınız ve şimdiki kocasıdır... ...bir karşı tahkikat isteyeceklerdir. Belki verilen karar temiz edilecektir. Bütün bunlar için zaman ister albayım. Sonra bakın çok önemli bir konu daha var. Kont şaber olduğunuz ispatlanınca... ...karınızla olan evliliğiniz de muhteber sayılacaktır. Böylece kontes iki kocalı duruma düşmüş oluyor. Bu da tabii ayrı bir dava konusu olacak. Ya servetim? 1799'da servetinizin dörtte birini Paris Düşkünler evine bırakan bir vasiyetname yazmışsınız. Evet yaptım. Evet. Ölüm haberiniz gelince bu dörtte birin verilmesi için mallarınız tasfiye edildi. <gülüyor> Tabii karınız fakirleri aldatmakta bir sakınca görmedi. Nakit paranın ve mücevherlerin sözünü etmeden tasfiyeye girişti. Böylece tüm servetiniz 600 bin frank olarak hesap edildi. Bunun yarısı aranızdaki mal birliğinden ötürü zaten karınızındı... ...sonuç olarak e, Napolyon hazine hakkını da almadığı halde... ...bütün servetiniz aşağı yukarı 300 bin frankı geçmeyecektir. Ya demek ki öyle. Ve bu adalet öyle mi? Sizi üzmek istemedim albayım. Ama ben ortaya çıktığıma göre bütün bu hesaplar hükümsüz olmaz mı? Tabii tabii öyle olması gerekir ama dediğim gibi bunlar için zaman lazım. Bu şartlar içinde de öyle sanıyorum ki işi sulh yoluyla halletmek... ...hem sizin hem de onun için en olumlu yolu olacak... Böyledikle karınızdan hakkınızdan daha fazla para alabileceğinizi de ümit edebilirim bir şey anlamıyorum Mösyö Karımı severdim Tekrar ona sahip olmak düşüncesiyle yaşadım uzun zaman Şimdi benim olan bu varlığı bırakmak zor geliyor bana Ama o sizi düşünmedi albayım Kapısından kovdurduğu günleri hatırlayınız Anlaşma zeminini yoklamak üzere bugün kontesle bir görüşme yapacağım Size haber vermeden böyle bir denemeye girmeyeyim dedim Beraber gidelim Ona söyleyecek bir çift sözüm var Hayır hayır hayır hayır, hayır albayım hayır Böyle bir davranış davayı büsbütün kaybetmek olur. Davam kazanılabilecek gibi mi Mösyö Dörvi? Her bakımdan albayım her bakımdan. Yalnız zaman gerek. Açık konuşmalıyım sizinle. O kadar zengin değilim. Ödenmemiş bir sürü borcum var. Sizin davanızda büyük para istiyorum. Yalnız davanın başında 10-15 bin franka ihtiyacımız olacak. Gerçi mahkeme size avans verebilir ama... ...Legion Donör büyük subayı kont şaber olduğunuza inandıktan sonra. Sahi. Ben lejyon büyük subayıyım. Bu hatırımdan çıkmıştı bile. Bana güvenen albayım. Sizin için elimden geleni yapacağım. Şimdi kontesi görüp bu konuyu konuşmama izin veriyor musunuz? Gidin aziz monsieur. Belki onun taş yüreğini biraz olsun yumuşatabilirsiniz. Özür dilerim efendim. Sizi generalimin yanında görünce dostu olduğunuzu anladım Çıkışınızı bekledim Kimsiniz siz? Louis Bernier Generalin eski başçavuşlarından Oo, Demek kont şabere böyle zavallı bir halde yaşatan sizsiniz Özür dilerim efendim Ama en güzel odamı verdim generalime Eğer bir tek odam olsaydı Onu verir kendim ahırda yatardım O bir generaldir Bir Mısırlı Emrinde hizmet ettiğim ilk teğmen Tarihimizin büyük kahramanlarından biridir o Neyim varsa onunla paylaştım ne yaparsınız ki? Çok şeyim yoktu. Fakat o bizi çok üzdü. Sizi üzdü mü? Evet Mösyö. Çok üzdü bizi. Kudretimin yetmeyeceği bir işe girişmiştim. Bir sütane kurmaya kalktım. İki inekle olacak iş değildi. Grados adlı birine çok borçlandım bu yüzden. Generalim hiçbir şey söylemeden verdiğiniz paraları biriktirmiş. Borcun hepsini ödemiş. Şimdi bu parayı kendisine vermek istiyorum. Bir çare gösterin bana. Biliyorum tütün alacak parası bile yok. Bu durum karımı da beni de çok üzüyor. Evet, size anlıyorum mesiyo. Ama meraklanmayın. Yakında generaliniz çok zengin olacak. Hoş geldiniz Monsieur Derby. Rica ederim rahatsız olmayın Rahatsız ettiğim için özür dilerim Kontes. Önemli bir konuyu görüşmek için geldim Maymunumu nasıl buldunuz Monsieur Daha güzelleşmiş değil mi Maymununuzu mu Evet her gün biraz daha şirinleşiyor Buraya Biliyor Conte... musunuz kahve içirmeye alıştırdım onu Tıpkı bir insan gibi pürdeterek içiyor kahveyi <gülüyor> Aziz Madam, Önemli bir konuyu görüşmek için rahatsız etmiştim sizi Conte Bak... evde yok ...gelinceye kadar beklerseniz... ...size kış bahçemi de gösteririm. Oh yalnızlıktan çok sıkılıyorum Mösyö Derby. Söyleyeceklerim sizinle ilgili efendim. Benimle mi ilgili? Oh. <gülüyor> Yoksa bana ilanı aşk mı edeceksiniz? <gülüyor> Herhalde şaka ediyorsunuz Sayın Kontes. Sanırım sizi ciddileştirmek için... ...bir cümle yetecektir. Kont, şaber... Hayattadır <gülüyor> Böyle tuhaf sözler söyleyerek mi ciddileştireceksiniz beni Doğrusu çok komiksiniz Albay Şaber'in hayatta olduğunu ispat edecek gerçek belgelerden ve bunların değerinden uzun boylu söz etmeyeceğim Bilirsiniz ki kaybedilecek bir davayı kolay kolay üzerime almam Bizim ölüm kaydının feshedilmesi için açacağımız ilk davaya itiraz edecek olursanız Bu ilk davayı kaybetmiş olacaksınız Ve bir kere de bu davayı kazandık mı gerisi çok kolaylıkla halledecek Neden söz etmek istiyorsunuz? Bir şantaj yapmak niyetinde misiniz yoksa Albay Şaber Eylod'a öldü Albay Chabert hayattadır ve siz bunu çok iyi biliyorsunuz madem Kont Chabert'in gönderdiği mektupları aldınız ve onun hayatta olduğunu Hatta şu anda Paris'te yaşadığını biliyorsunuz Yalan! Hiçbir zaman konttan mektup almadım Kendisinin Albay Chabert olduğunu iddia eden biri varsa düpedüz dolandırıcının biridir o Bunu düşünmek bile beni titretiyor monsieur Hiç Albay mezardan kalkabilir mi? İmparator bir yaverini göndererek ölümünden duyduğu üzüntüyü belirtti Meclis tarafından bana bağlanan 3000 bin frank maaşı hala alıyorum Ortaya çıkan bütün şaberleri kovmakta haklıyım Kurulmuş bir düzeni bozamam ben <gülüyor> İyi ki yalnızız Kontes İstediğiniz gibi yalan söyleyebilirsiniz Bana hakaret ettiğinizin farkında mısınız? Yalnızız dedim madem Size hakaret ettiğimi ispatlayamazsınız İlk mektubun varlığını ispatlayacak deliller var elimde Delil mi? Ne delili? Mektubun içinde tahviller vardı işte bir yalan daha, mektupta bir tek tahvil bile yoktu <gülüyor> Şimdi avucumun içine girdiniz Sayın Kontes İçinde tahvil olmadığını bildiğinize göre ilk mektubu aldınız tabi sonrakini de ...bir avukatın kurduğu küçücük bir tuzağa yakalandınız... ...daha işin başında böyle olursa aziz madem... ...yani <gülüyor> demek istiyorum ki aziz Dörvi... ...demek istediğiniz <gülüyor> önemli değil efendim... ...dediğiniz kıymetli benim için... ...madem ki Kont haberin avukatısınız... ...ve madem ki sizin de avukatınızım... ...albay kadar sizi de düşünmek zorundayım... ...sizin gibi önemli bir müvekkilimi kaybetmek istemem... ...ama beni dinlemiyorsunuz yani... kontes... şey... ...pekala... ...sizi dinliyorum mösyö... ...servetiniz size Kont haberden kalmıştır... ...şimdi... Siz onu tanımıyorsunuz Büyük paranız ve mallarınız var Siz burada maymununuza kahve içmesini öğretirken Kocanız imparatorluk kontu albay şaber Tütün parası bile bulamıyor Evinizde muazzam bir kış bahçeniz var Ama albayın nerede yattığına Nasıl geçindiğine zerrece aldırmıyorsunuz Görüyorsunuz ki madem çok rahat konuşuyorum Çünkü haklıyım Günün birinde bunu kamu oyunu açıklarsak Sizin için hiç de iyi olmayacak sizin ve kocanız için kontes. Çünkü halkın yargısı sağlamdır ve haklıyı çok iyi seçer. İyi ama müdür, şaberin hayatta olduğunu farz etsek bile mahkeme kont olan iki çocuğumu göz önüne alacaktır. Albay şaberli olan evliliğini iptal edecektir. O zaman Albay'ın hakkı olan 225 bin frankı vererim mesele de kapanır. Bakıyorum Albay'ın hissesine düşen miktarı kuruşuna kadar biliyorsunuz. Yalnız unutmayın, krallığa rağmen Fransa'da. ...Napolyon ve onun ordusu hala sevilmektedir. Hele Fransızlara... ...Eylo Savaşı'nı kazandıran kahramanı... ...henüz hiçbirimiz unutmadık. Ha, tabii siz hariç. Yeter. Yeter Mösyö. Bana ne yapabileceğimi söyleyiniz. Daha fazla dayanamayacağım. Meseleyi sul yoluyla halletmemizin mümkün olacağını... ...söylemek isterim. Bunun için iki gün sonra sizi yazanemde bekleyeceğim. Eğer anlaşma yoluna gidersek... ...ne sizin ne de Albay Şaber'in şerefine... ...en ufak bir gölge düşmeyeceğinden emin olabilirsiniz madem. Hatta Şaber... ...sizi daima iyilikle anacaktır. Kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Başka çaresi de yok galiba. İzninizle Aziz Kontes, sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Az sonra bakın, maymununuzun kahvesi de iyice soğudu. Daha fazla bekletmeyin hayvanı. İşte böyle krupta Sandığımdan da kolay oldu Çünkü küçük bir oyun Sonra parlak bir savunma ve Kontes'in teslim bayrağını çekişi Öyle sanıyorum ki benim albay haberim kısa zamanda Paralarına kavuşacak O da gelecek mi bugün? Gelecek gelecek ama Kontes'e karşılaştırmayacağım onu Çünkü çok mert bir adam Sonra hala biraz seviyor karısını Kontes bunu anlarsa albayı kandırabilir Biz de ayağımızın ucuna kadar gelen zaferi kaybediveririz Albay geliyor efendim. İyice heyecanlı olmalı. İlle de kontesi görüp bir çift söz etmek istiyordu. Güçlükle vazgeçirdim bu isteğinden. En büyük arzusu da paralarına kavuşunca eski bahçevuçlarından Vernieu'ye yeni bir sütane satın almak. Bir de madalyasını takıp Vandom meydanına gidip Napolyon'un heykelini selamlayacakmış. Gelin <gülüyor> Günaydın baylar. Günaydın Albayım. Günaydın. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Oo. Mesyu Crota da buradaymış Nasılsınız mesyu Size ve herkese olan borçlarımı ödeyeceğim gün geldi Bugün yeniden doğuyorum Albayım neredeyse kontes gelecek Şimdi sizden ricam içeriye çalışma odama geçmeniz evet. Kontesle konuşmamız sona erinceye kadar da Orada kalmanızdır Kontes sözleşmeyi imzaladıktan sonra ben sizi çağıracağım Siz de imzanızı atacaksınız anlaştık mı <gülüyor> Size güveniyorum dostum ne isterseniz yapın. Güzel, güzel. Öyleyse hemen çalışma odama geçin lütfen. Müşteri Bokar, Kodeshal, ikişer Buyurun. saat izindesiniz. İznimiz ne zaman başlıyor Müşteri Derviş? Başladı bile Kodeshal. Acele edin, her dakikanın kıymeti var. Derby. Teşekkür ederim Müşteri Derviş. <gülüyor> ne zamandır bizim oğlan çocuk bahçesine gitmek istiyordu. Onu gezdireyim. Çok sevinecek yaramaz. Hoşça kalın. <gülüyor> Allah razı olsun efendim. Güle güle, Kağıtlar hazırladım mı kroket? Hepsi tamam. Görmek ister misin? Gel bakayım. Üçlüsu olacaktı. Evet, tamamdır Crotta. Galiba geliyor. Hiç bozmak yok. Daima üstten alacağız. Anlaşıldı mı? Geliniz. Ho, siz miydiniz Kontes? Galiba biraz geciktiniz. Günaydın Monsieur Dervish. Bilemezsiniz ne kadar heyecanlıyım. Size arkadaşım Noter Monsieur Crotta'yı takdim edeyim. Kontes Ferro Tanıştığımıza memnun oldum Monsieur. Ben de Kontes. Yalnız sizi daha önce görmüştüm. Sanıyorum Albay Şaherin miras işi dolayısıyla Noter Rujen'in yerini aldı şimdi. O zamanlar üçüncü katipti. Özür dilerim müsse. Hiç hatırlayamadım. O tabii hatırlayamazsınız madam. Ben küçücük bir katiptim ve siz de derin bir yas içindeydiniz. Mesederi her şey hazırsa başlayalım. Tabii lütfen şöyle buyurun. Buyurun. Grotta siz de şöyle geçin. Merci. Tamam. Önce şunu söyleyeyim. Conte Chabert içeride özel çalışma odamdadır madem. Sözleşmeyi okumuş ve razı olmuştur. Belki Sayın Kont'u görmek istemezsiniz diye düşünmüştüm... ...ama isterseniz buraya yok, çağırabiliriz. Hayır, hayır, hayır. İnceliğinizden ötürü teşekkür ederim. Görmesem daha iyi olacak. Krota, lütfen sözleşmeyi okur musunuz? Evet. Bir tarafta Paris'te Petit Banki'ye sokağında... ...altı numarada oturan... Kont albay ve Léjion Dönör... ...büyük subayı Chabert... ...namindiger Monsieur Hyacinth... ...ve diğer tarafta Madame Rose Chapotel... Konuş Şaber'in karısı. Başlangıç kısmını geçiniz lütfen. Şartlara gelelim. Madem başlangıç her iki tarafın durumunu kısaca açıklıyor. Birinci maddeye gelince, siz noter Monsieur Alexander Krottanın önünde Monsieur Şaber'in avukatı olan benim huzurumda, hüviyeti yukarıdaki şekilde tespit edilmiş olan adamın ilk kocanız Monsieur Şaber olduğunu kabul ve tasdik ediyorsunuz. İsterseniz maddeyi okuyalım. Hayır, devam ediniz. İkinci madde de. Albay Chabert var olan yeni evliliğinizi ve saadetinizi bozmamak için... ...haklarını ancak sözleşmedeki esaslar içinde arayacağını taahhüt ediyor. Kont Chaber ölümü hakkındaki vesikaların iptali... ...ve boşanma kararını alabilmek için bir dava açacaktır. Bir itirazınız var mı? Şimdilik devam ediniz. Sonunda konuşacağım. Üçüncü maddeyle siz Iacint... ...Kont Chabert adına hayatı süresince 24 bin franklık bir gelir temin etmeyi kabul ediyorsunuz. Biraz fazla değil mi Mösyö Dörvi? Her ay 24 bin frank veremem. Pek pahalı gelecek bana. Peki. Biraz daha ucuza anlaşabilir miyiz? Belki. O halde ne kadar madem? İstediğim ikinci maddedeki dava kelimesine takıldım mesü. Dava istemiyorum. İstiyorum ki... İstiyorsunuz ki kont ölü kalsın. Böylece hiçbir tehlikeyle karşılaşmadan rahat rahat yaşayabilirsiniz. Pekala. 24 bin frank vermiyorum. Eğer mutlaka istiyorsanız davalaşırız Mösyö. Evet madam, Davalaşırız Tanrım oh. Benim madam, Şaber kocanız Biraz önce ölü kalması için pazarlığa oturduğunuz kocanız Heh, Pek pahalı ha? Size bir milyona yakın servet verdim Daha önemlisi adımı verdim Siz oturmuş benim felaketimi pazarlık ediyorsunuz Hem de hiç utanmadan ölü kalmamı isteyecek kadar ileri gidiyorsunuz Yazıklar olsun size Pekala Şimdi ben hem sizi hem de servetimin tamamını istiyorum Servetimiz ortak Evliliğimiz sağ olduğuma göre geçerlidir Mesut Ervi yanılmışım Bu adam şaber değildir Sahtekarın biri bu adam Rica ederim beni koruyunuz Kocanız değilim öyle mi Demek ki ben bir sahtekarım Delil ister misiniz adam Ne delil gösterebilirsiniz ki Bir tek delil yeter adam Sizi Rose Shop Hotel'i Paliruvayel'den aldım Oradaki bir sürü kızın arasından daha açığını söyleyeyim mi? Lütfen burayı terk etmeme izin verin Buraya böyle korkunç şeyler işitmek için gelmedim <gülüyor> O zamanlar herkes karısını istediği yerden alırdı Lanet olsun bana Yıllarca sevdiğim en kötü günlerimde yalnız onu düşündüğüm kadın buymuş demek Sakin olun albayım ...buraya gelmeseydiniz keşke. Önemli bir noktayı kaybettik. Karınız sizin tanınmayacak kadar değişmiş olduğunuzu gördü. Biraz oturun albayım. Çok sinirlendiniz. Dinlenmelisiniz. Buyurun. Dinlenmek mi? Dinlenmeden önce onu bulacağım... ...söylediklerinin hesabını soracağım. Beni tanımamış. Gözlerine bakar bakmaz anladım tanıdığını. Albayım işleri tekrar düzeltmemiz için biraz zaman gerekli. Bugünkü yersiz kırgınlığınızın yarattığı gerginliği yumuşatacağım... Bu defa uzlaşma şartlarımızı konağına götüreceğim Ona karşı uyanık olunuz Sizi tımarhaneye bile attırabilir şey, Sizlerden özür dilerim Ama karımın beni pazarlık konusu yapmasına dayanamadım İyi günler efendim Güle güle albayım Kısa bir süre sonra neticeyi bildireceğim size Ah, e, Siz misiniz? Ne istiyorsunuz benden? Biraz konuşmak istiyorum... ...arabam çıktı. Ee, konuşacaklarımızı konuştuk sanırım... ...geriye bir şey kaldı mı? Her şeyi yabancıların yanında söyleyemedim... ...gelin arabama gidelim... ...size baş başa kaldığımız zaman söyleyeceklerim var... Baş başa kaldığımız zaman mı? Ne demek istiyorsunuz? Sizi çiftliğime götürmek istiyorum... ...dinlenmeye ihtiyacınız var... ...kırda birkaç gün içinde kendinize gelebilirsiniz... Demin söylediklerinizden sonra... ...bu davranışınıza bir anlam veremiyorum... Bırakın da gideyim Yoksa çok kötü şeyler yapabilirim adam. Şaber şaber Biraz sakin olun dostum Çabuk parlama huyunuz hiç değişmemiş Şaber mi dediniz Şaber Bu adı ağzınızdan duymak için yıllardır bekledim madam. Acı dolu senelerimde Hep yanınıza dönmek Unutulmuş olan adımı ağzınızdan tekrar iş umudu Umuduyla yaşadım Bilemezsiniz Rosa Bilemezsiniz ne kadar acı çekiyorum Keşke ölseydim de... ...biraz önce söylediklerinizi duymasaydım. Ben de üzgünüm dostum. Ama siz de bana yabancıların önünde... ...en ağır hakareti ettiniz. Eğer geçmişimden utanacaksam... ...hiç olmazsa bu aramızda kalsın. Az önce geçenleri unutalım Şaber. Hadi gelin. Arabama binelim. Sizi çiftliğime mutlaka götüreceğim. <gülüyor> Aksilik etmek yok. Uslu uslu dinleyeceksiniz beni. Görün bakın... ...üç gün içinde ne kadar değişip ne kadar iyileşeceksiniz. sen. Düş görüyor gibiyim Ne kadar da müşfiksiniz Beni bu kocamış ihtiyara ağlatacaksınız Kolunuzu verin bana bakayım ha? Şöyle Tıpkı eskisi gibi Gidiyoruz değil mi kont Bu aksi ihtiyar dünyanın öbür ucuna kadar Peşinizden gelecektir kontes Demek ürüler geri dönmekle büyük hata işliyorlar Ne olur böyle konuşmayın Şaber Bakın ne kadar güzel iki gün geçirdik Geçmişi düşünmemeye söz vermiştim Sana Söz vermiştim ama Unutmak mümkün mü Özür dilerim bir şey soracağım Aklıma takılıyor da Neden mektuplarıma cevap vermediniz Şey Çok geç geçtiler elime Açık ve pistiler Yazı tanınmayacak hale gelmişti Akşam serinliği çöktü Hadi bakayım giyin hırkanızı Arkanıza da bir yastık koyayım Heh, Şöyle Teşekkür ederim ha, Evet mektuplardan söz ediyorduk Hiç konuşmasak bunları Bakın güneş ne kadar güzel batıyor Renklerin kızıllığına bakın Grossly'de grup Bambaşka oluyor Haklısınız Bunlardan söz etmeyelim Şimdi mesut musunuz Rosa Yanınızda mı Tabi çok mesudum. Eski günleri tekrar yaşıyormuş gibi. Onu demek istemedim. Kocanızla... ...Kont Fero ile mesut musunuz? Şey, Nasıl söylesem bilmem ki. Çekinmeyin. Açık açık konuşun. Seviyorsunuz onu değil mi? Çocuklarımın babasıdır. Sizden saklayamayacağım. <gülüyor> evet seviyorum. Çok garip bir durumunuz var Kontes. Sevilen bir koca ve mezarından çıkıp gelen... Ömrü boyunca sizi sevmiş ama sizin tarafınızdan... ...düzeninizi bozan bir hortlak gibi görülen bir ihtiyar arasında kaldınız. Tabii ihtiyar... ...birazdan yorgun adamlarla çekilip gidecektir. O mutluluğunuzu bozmayı düşünmüyor. Beni nankör sanmıyınız. Şimdi çocuklarını seven... ...ve kocasına bağlı bir kadın var karşınızda. Sizi sevmek artık benim elimde olmasa bile... ...size her şeyimi borçlu olduğumu biliyorum. Sizi sonsuz bir şefkat göstereceğim Ne olur kırılmayın bana Ağlamayın Kontes Ağlamayın yüreğimi parça parça ediyorsunuz Bana o kadar iyi davrandınız ki Hiçbir kırgınlığım kalmadı size karşı Eski günlerimde olsaydım sizi affetmezdim Ama şefkatten o kadar yoksun yaşadım ki uzun yıllar Birazcık ilgi yumuşatmaya yetti beni her şeyi unutmaya hazırım Rosa Artık sevmeyen bir kadından iki yüzlü bir sevgi isteyecek kadar yüreksiz değilim ee, Bir araba geliyor Kim acaba oh, Eğer kocamsa e, Özür dilerim Yani Kontu Feri ise mahvoldum Böylece geleceğimi tayin ediniz Ona ne cevap vereceğimi bilemiyorum Sizin mutluluğunuz için her şeyden vazgeçiyorum Kontes Bahçede biraz dolaşacağım Eğer gelen kocanızsa onu görmeden uzaklaşırım ah, Delbek tam zamanında geldi Yoksa sabrım tükenmeye başlamıştı Derin saygılarımın kabulünü dilerim Sayın kontes. Hoş geldiniz İstediklerim hazır mı? Evet her şeyi kolayca hazırladım Sen le teverni noterliğince hazırlanan kağıtlar Buyurun bakın Lüzum yok İçindekileri anlatın bana yeter Acele etmeliyiz ...Şaber'i hazırladım ne istersem onu yapacak. Albay Şaber olmadığını... ...sizinle yani Rose Shop ...hiçbir zaman evli bulunmadığını kabul ve tasdik ediyor. İmzalar mı dersiniz? Bu imzaya karşılık biz ne veriyoruz? Bir defaya mahsus olmak üzere... ...30 bin frank. Ama yaptınız Delbek. Bir de benim kahyem olacaksınız. Onu mu düşünüyorsunuz yoksa beni mi? 15 bin yeter. Bilmem razı olur mu? Razı olmak mı? Sizin pis paranızdan bir kuruşunu bile almam efendi Tanrım Sayın kontum Defol. Defol Ben senin gibi alçakların kontu olmadım hiçbir zaman Bu kadında yalnız bırak beni Ama kontes Defol diyorum sana Bacaklarını kırmadan git buradan Gidiniz delbek Madam, Size lanet etmiyorum sizden nefret ediyorum Lanet etmeye değmeyecek bir insansınız çünkü şimdi bir öç alma duygusu yok Bu duyguya bile layık değilsiniz siz Sizden hiçbir şey istemeyeceğim Size söz veriyorum ki Albay Şaber adını duymayacaksınız bir daha Verdiğim söze güvenerek Kendi pis Kalleşlikle dolu bütün insanca duygulardan Uzak dünyanızda rahat rahat yaşayın Bu bir asker sözüdür Ömrünce doğruluktan ayrılmamış Namuslu bir askerin sözüdür Paris noterlerinin senetlerinden Daha sağlamdır Şaber Dokunmayın bana Hem ağlamayın artık İstediklerinizi elde ettiniz Göz yaşlarınızı başka işleriniz için saklayın. Size sevgiyle heyecanla verdiğim şerefli adımı bir daha ağzınıza almayacaksınız. Ben artık bütün pisliklerden uzak, güneşin altında yaşamaktan başka bir şey istemiyorum. Alaz. Paris artık beni sıkıyor Krohta. Karımla bir köye yerleşmeyi düşünüyorum. Avukatlığı da bırakacağım. O kadar çok insanla karşılaştım ki bu meslekte. İnsanlara güvensizlik başladı içimde. Belki diyorum bir süre tabiatla baş başa kalırsam... ...yeniden güvenirim onlara. Haklısın azizim, haklısın. İyi ki bu yürüyüşe çıkardım beni. Yıllar var ki Paris'in dışına çıkmamıştım. Ben de bıktım, tozlu, küf kokan odalarda. Şu önünden geçtiğimiz bina düşkünler yurdu değil mi? Ne güzel bir bahçesi var. Evet, yaşlılar için huzur verici bir yer. <gülüyor> bak Krootta, ihtiyacıklar güneşleniyorlar. Aa, o da ne? Şu duvarın üstündeki adama bak krotta. Şaber değil mi o? Evet evet, ta kendisi. Hatırlar mısın bire kaybolmuştu. Oysa evrakları Almanya'dan gelmişti Dava için aramadığım yer kalmamıştı onun. <gülüyor> Seneler ne çabuk geçiyor rota. Öyle dostum öyle Biliyorsun değil mi Kontes Ferro da öldü geçen yıl Duydum ama ilgilenmedim bile Ne dersin Albayla konuşalım mı biraz Pekala bakalım tanıyabilecek mi bizi Günaydın efendim Bizi hatırladınız mı Günaydın baylar Hatırladım Tabi tabi hatırladım Nasılsınız Görüşmeli yıllar oldu değil mi Sizi her yerde aramıştım Evraklarınız Almanya'dan gelmişti Davayı kazanacaktık Böylesi daha iyi mösü Bakın burada güneşleniyorum Bir ihtiyar için bundan Daha büyük mutluluk olur mu şey, size bir miktar borcum vardı Kontes'e söylemiştim Acaba ödedi mi Hayır ödemedi Hem zaten Kontes öldü Ya öldü demek Eh Tanrı rahmet eylesin Mösyö bana inanınız Yaptığınız iyilikleri unutmadım Size olan minnetim Burada kalbimde saklıdır Fakat benim gibi Zavallılar ne yapabilirler Sadece severler o kadar Burada rahat mısınız? Çok rahatım Mösyö Çok rahatım Biliyor musunuz buradaki yaşlı dostlarımın dışında Kimseyi görmek istemiyorum İnsanlar ilgilendirmiyor artık beni Birkaç yıl ya yaşarım ya yaşamam Son yıllarımı güneşin altında geçirmeliyim Mösyöler Güneşten sonuna kadar yararlanmalıyım Yalnızca o ısıtıyor yüreğimi sizi daha fazla alık koymayayım İzninizle efendim Allah'a ısmarladık Albay Şaber Adım Hyacinth'tir Mösyö. Albay Şaber Çoktan öldü iciler Honoré de Balzac'ın Albay Ishaber isimli oyununu sundu. Oyunu Tunca Gönder radyoya uyguladı. Devlet Tiyatrosu sanatçıları rol aldılar.